Kekeme. Programı hazırlayan ve sunan Ulaş Bayraktar. Merhaba Sayın Dinleyiciler, bir yeni bir kekeme programında daha beraberiz. Medya Kültür Kent araştırmaları çalışmaları doktora programının sesi kekemedi Bu hafta yine çok değerli bir konukla birlikteyiz. E, Tülin Selvünlü, hoş geldin Tülin. Hoş bulduk. Tam böyle artık e, bizde e, konularda daha da bir uzmanlık alanına yönelik olarak esas bu şimdiye kadar farklı mecralarda konuştuğumuz konuların tam da uzmanıyla beraberiz. Çünkü e, tanıyanlar zaten e, Mersin'deki e, araştırmaları, çalışmaları, e, hak faaliyetleriyle... Hmm, bu bu kente kent tarihine ilgisi olanların yakından tanıdığı bir isim TÜL'ün. hem Akdeniz kent araştırmaları merkezinin e, en önemli neferlerinden biri hem büyük emek emekçilerinden biri aynı zamanda sözlü tarih çalışmasının da evet. moderatörlerinden çok önemli e, hem buluşmaları hem ortaya çıkardığı e, o Mersin'in bilinmeyen tarihine bilinmeyen boyutlarını ortaya çıkarması ee, ...bakımından çok önemli çalışmalar yapıyor. Ayrı daha bitmedi. Hani böyle vapurdaki <gülüyor> işportacı gibi e, şey <gülüyor> yapıyoruz. Akdeniz kent araştırmaları <gülüyor> bir yetmedi. Sözcü tarih <gülüyor> e, yine Mersin'e, Mersin tarihine ilgi duyanların yakından bildiği... istasyondan fenere Mersin. Mersin diye Tolga'yla, e, Tolga Ünlü ile birlikte yapılan çalışma gerçekten kentin... ...çok tarihi, gizli tarihi, yani saklı kalmış, üstüne örtülmüş tarihi vitrinini ortaya çıkarmak açısından... ...gerçekten bir, bir turistik rehber olarak kullanılabilecek Hı. bir tarihsel referans, referans olarak oluşturulabilecek. Ve son e, e, sicil kayıtlarında, e, tam ismi neydi onun? Ee, gelişen Ticaret, Değişen Kent yani Mersin'in ticaret tarihini ortaya koymaya yönelik bir kitap çalışması daha yaptık. Evet, bunlar Mersin Sanayi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle hem Türkçe hem İngilizce yayınlanan kitaplar. Evet. Dolayısıyla bu Mersin'e dair bu çalışmalar İlginç yani şeyi düşündüğün zaman Mersin'in kentinde yaşayanların aslında çok fazla haberdar olmadı ama bu yayınları takip edenlerin daha okyanus ötesinden bildiği çalışmalar. dolayısıyla evet. insan o çelişkide e, geçen sene gelen bir Amerikalı hatırlıyor musun? Yani evet. sizin çok çok iyi biliyordu ve evet. sizin üzerinden Mersin tarihini biliyordu ve ilginç bir şekilde. Kentin tarihi, kentin kimliği, kentte yaşayanlardan çok o kitaba erişime olanlarla gelişiyor. <gülüyor> bu da e, e, Mersin'in çelişkisi. Neyse, evet. bunlar bunlar üzerine her biri aslında gerçekten de birer e, birer e, programı hak eden, yani her bir kitap ve her bir mesela sözlü tarih grubunun çalışmaları, e, bu e, istasyondan fenere ve ticaret hayatı, hepsi birer e, birer programı hak ediyor. ...öyle ki aslında bunlar bir programcıyı hak ediyor. Dolayısıyla <gülüyor> e, e, radyonun e, e, iletişim fakültesinin de talebini burada dinlendirmiş olayım. Ben böyle bu konuları bir konuk olarak değil, bu konuları bizzat e, bir programcı olarak yapmak hak ediyor. Ama tabii e, benim Tolga'yla türüne takıldığım bir şey var. Bu, bu gidişte hani kütüphanemde bir raf ayırmam gerekecek onların <gülüyor> çalışmalarına rezerve. Ee, ama e, bunların daha fazla şeye ulaşması açısından eğer program yapmazsanız en azından program yapma sözü vermiyorsanız bu programa daha e, sonraki vesilelerde de çıkma vaadini bekliyoruz her sizden. Her zaman, Neyse, her zaman. Şimdi bütün bunlar bir yana hani hala e, bu konuda bir program yapma umudunu taşıdığımız için onlara fazla girmeden TÜRDÜ'nin e, doktora... ...çalışmasından hareketle birazcık sohbet etmek istiyorum. Dokuz Eylül Üniversitesi şehir ve bölge planlamada yürüttüğün e, bu Doğu Akdeniz liman kentlerinde... ...kamusal mekanın dönüşümü başlıklı çalışmandan biraz konuşalım. Çünkü hani dediğim gibi e, çok sık sık... Bu, bu, ...bu programın ve doktora çalışmalarının gündemine giren bir mevhum olgu, kamusal alan. E, bu, bunu konuşalım istiyorum. Önce bu kamusal alan... Bir, bir, bir ...tanımlayabilir miyiz? Hı hı. Kamusal alanı, kamusal mekanı ve bunların ayrımını... Evet, şimdi çok teşekkür ederim tabii öncelikle böyle bir giriş için. Yani herkes tabii yaptığı çalışmaların toplumda bir karşılık bulmasından büyük mutluluk duyar. Biz de öyle. Daha fazla insana ulaşması temel amacımız. Çok teşekkürler görüşlerin için. Şimdi ben Dokuz Eylül Üniversitesi'nde bir doktora çalışması sürdürüyorum. Doğu Akdeniz Liman kentlerinde kamusal mekanın dönüşümü yaptım. Çıkış noktası da aslında e, liman kenti ve kamusal mekân arasında çok özel bir ilişki var. Onu belki ilerleyen e, hı hı. program ilerleyen aşamasında e, daha derin e, konuşacağız ama... ...öncelikle tabii kamusal alan ve kamusal mekandan bahsetmekte fayda var. E, mekanın kavramsallaştırılması söyledik. Aslında... ...üst ölçekte birçok paradigma var ve o paradigmalar doğrusunda mekanı bizim bakışımız, mekanı ele alışımız değişim gösteriyor. Yani bu işte pozitivizmden eleştirel gerçekliğe kadar birçok aşama geçirmiş. Ve tabii aynı zamanda kamusal alan ve kamusal mekan kavramı da bu paradigmalarla değişime uğramış. Burada tabii anmamız gereken belki en önemli isim Habermas... Habermas'ın e, özellikle bu e, eleştira gerçeklikten e, ve iletişim, iletişimsel rasyoniteye dayanan e, ve oradan hareket eden e, söylemsel kamu modeli e, aslında kamusal alanı anlamamızda, kavramamızda e, önemli bir anahtar sunuyor bize. E, ve tabii çoğulcu demokrasinin e, aslında turnusol kağıdı bir anlamda kamusal <gülüyor> mekan. E, ve... Bu söylemsel kamu modeliyle aslında Habermas'ın söylediği şey şu, işte temsili kamudan siyasal kamuya giden süreçte kamusal alan demokrasi kültürüyle paralel bir gelişim gösteriyor. Ne demek bu? Kentsel mekanda, Tabii mekanın işte kavramsallaştırılmalarında da bir sürü değişiklik var dedik. E, mekanı yani fizikteki, sosyal bilimlerdeki değişimlerle e, birlikte e, farklı şekilde açıklıyoruz. İşte e, mutlak mekandan, e, ilişkisel mekana doğru giden bir süreç var. E, dolayısıyla kamusal alan da bu süreçten etkileniyor. E, ve söylemsel kamu alanı modelinde... E, e, kamusal alanda e, alana herkesin e, kendi isteğiyle, özgür iradesiyle erişebilmesi e, hiçbir kısıtlama olmadan e, ve orada görüşlerini e, yine hiçbir kısıtlama, engelleme olmadan ifade edebilmesi e, gerekiyor. Yani bir ideal aslında konuşma e, tarif ediyor Habermas. Tabi buna yönelik eleştiriler de var ama e, bu dediğim gibi e, çok sesliliği ...ve çoğulcu demokrasiyi e, içselleştirmiş olan toplumlarda e, görebildiğimiz bir kamu alanı. E, ve Habermas şunu söylüyor. Tabii onun bahsettiği şey aslında bir e, burjuva kamusal alanı. E, toplumlarda e, bir sivil e, kamuun oluşabilmesi, bir kamusal gövdenin oluşabilmesi... E, gerekiyor ki e, onlar kendilerini rahatlıkla özgürce ifade edebilsinler. E, bu soyut anlamda bir kamusal alan. Hı hı. Ama bunun e, yani toplumdaki bu gövdenin, e, sivil gövdenin yani herhangi bir yönetsel erkin şekillendirmediği e, gövdenin kendini ifade edebileceği bir mekana ihtiyacı var. İşte onun karşılığı da aslında kentte mekanda kamusal mekan. Hı hı. Neler bunlar? Meydanlar, parklar, sokaklar. Ama haber ması ilk bunu Avrupa'da 19. yüzyılda ortaya çıkışını daha o şeye girmeden kafelerde çizdi. Evet, yani ilk evet. önce o insanlar birbirlerini bulduktan sonra belki de bu o kafelerin dışına taşan bir yapısı var. Şeyin çok önemli söylediğin yani. ...bu mutlak mekan ve ilişkisel mekanın tartışması... ...çünkü Habermas'ın bu kamusal alan yaklaşımı çok farklı disiplinlerde ele alınıyor. Yani bir kent bilimci bunu mekansı olarak alıyor. Evet. Bir siyaset bilimci bunu bir siyasal söylem olarak alıyor. İletişimci de bunu bir medya olarak alıyor. Yani şu anda aslında bu Facebook, Twitter tartışmaları... ...tam da aslında evet. o e, e, fiziksel bir gerçekliği boyutu olmayan bir ilişkisel... Kamu evet. Evet, ben de tam bunu aslında Hı. söylemek istiyordum. Ee... Bizim belki kamusal alan modeline yeni bir şey eklememiz gerekiyor. Yani e, tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor içinde bulunduğumuz dönemde. Çünkü e, o sanal paylaşım ortamı da aslında yani kamusal alan dediğimiz, isterse public sphere anlamında olsun, Hı -hı. isterse public space anlamında, yani hem soyut hem somut anlamda, ikisinde de insanları dönüştüren bir yanı var. Yani toplumun, bireyin kendini yeniden ürettiği alan burası. Ve e, bir etkileşim var. Hı -hı. Ve siz oraya dahil olduğunuz anda artık hiç, ...bir şekilde eskisi... E, ...gibi değilsiniz. Mutlaka dönüştürüyor. E, şu anda o işlevi... ...en büyük, e, yapan, üstlenen... ...şey aslında sanal ortam. Yani orası da aslında bir mekan. yani Soyut evet. anlamda bir mekan ve... ...belki de şu anda en etkili mekan. Ayrıca... E, ama orada da unutmamamız gereken bir şey var işte belki de haklı çıkaran bir şey bu e, mutlaka o hareketler e, toplumsal olarak örgütlenmeler e, mutlaka bir mekanda karşılık bulmalı ki hani e, somutlansın ve meşruiyet kazansın görünür hale gelsin e, o e, sosyal medyadaki bütün hareketler aslında e, kendine yine bir mekan arıyor orada örgütleniyor insanlar şu anda. ...haberleşiyorlar ve... ...bir yerde toplanıyorlar. Yani kentte mutlaka bir mekanda... ...yine toplanıyorlar. Ve eylemliklerini, iktidarla olan... ...o çatışmacı durumlarını... ...ya da uzlaşmacı... ...durumlarını orada mutlaka paylaşıyorlar. Dolayısıyla mutlaka... ...bu soyut anlamdaki... ...kamusal alanın... ...ister bu sanal ortamda olsun... İsterse hani e, ku, örgütler, dernekler, e, siyasal partiler e, neyse e, mutlaka bir mekanda bir karşılığı olması gerekiyor. E, bu da işte kamusal mekan. Bu, bu, bu, bu konuda haklısın. Yani e, şey, hiçbir itirazım yok bir fiziksel mekana muhtaç olduğu yani böyle bir şeyin. Ama bu tam da aslında bu kamusallığın siyasal bir... E, ...nitelik kazanabilmesi... ...için gereken ön şart galiba... ...yoksa biz hiç mekana çıkmasak da... O, ...biraz önce senin söylediğin o... E, e, e, ...kamusallık üzerinden... ...bireysel dönüşüm... ...mekana çıkmadan da yaşanıyor... Tabii. ...birey özelinde veya topluluk hmm. özelinde... ...ama bunun siyasal anlamda bir... ...bir, bir anlam... Ifa, ...siyasal bağlamda bir anlam ifade etmesi için... ...orada mekanda gerçekten de... ...o kamusallığın fiziksel olarak yaşanması gerekiyor... Hmm. ...tam da bu noktada... ...şimdi... ...bir şehir plancıya soruyorum bu Hı -hı. soruyu... ...yani bütün planlama süreçleri... E, bunu, bu, bu, ...bu kamusallık... ...değişen kamusallık algısıyla... ...dönüşüyor mu? Çünkü benim mesela bir siyaset bilimci olarak... E, ...kent bilimcilere yönelik en büyük eleştirim... Hı -hı. ...belki özellikle... ...hala 60'ların o... ...Korbüzya e, şeyinde kaldığım için... Hani ...aslında kent planlama... ...genel olarak planlama teknik... ...bir e, uğraştan ibaret... Hı -hı. ...olamayacak kadar kamusal bir uğraş. Bu ilişkisel kamusallığın bir meslek olarak bir nasıl etkiliyor? Evet. Nasıl etkiliyor? Yani aslında tabii burada biraz hani çuvalmızı kendimize batırmamız gerekiyor. Ee, biz e, henüz o aşamaya gelmiş durumda değiliz. Yani planlama açısından, mekana, mekanın biçimlendirilme pratikleri açısından. Ee, biraz önce bahsettiğimiz o e, ...somut mekan, e, mutlak mekan algısı yani işte e, üç boyutlu bir hı hı. uzayda bir alan, e, sınırları belli, e, işte öklü diyen geometriye dayalı e, mekanı biz şekillendirmek için... E, Kapsamlı planlama dediğimiz bir planlama e, biçimini kullandık hep. Yani neden sonuç ilişkisi içerisinde yani. ve onu bağlamından kopuk olarak düşünen e, standart, e, homojen bir alan olarak ve bütün e, toplumların e, ihtiyacını aynı gören ve dolayısıyla e, planlamanın da her mekan için aynı olacağını kabul eden bir anlayış. Ama bu e, mekanı kavrama biçimlerindeki değişimle beraber tabii planlamada e, bir takım değişiklikler yapmak zorunda kalıyor. E, ve e, yani bir, yeni bir planlama e, paradigması geliştiriyor. E, i̇şte stratejik planlama dediğimiz şey hı hı. gündeme geliyor. Ve e, plancının aslında bir e, görevinde değişiklik oluyor. Yani... E, bir öğrenici haline geliyor aslında ve e, bir medyatör haline geliyor gelmesi gerekiyor e, ama tabii burada e, bir çıkarlar çatışması var. E, ...ve dolayısıyla bu o süreci yönlendirmekte aslında planlamanın araçları çok yeterli değil. Yani bunu yeterli hale getiremiyoruz ne evet. yazık ki. Ve Dolayısıyla o, e, o değişime, mekanın o değişimine ayak uyduran... ...onu bağlamı içerisinde değerlendiren e, yaklaşımı e, geliştirmekte de tabii ge geç kalıyoruz, evet. geriden geliyoruz. Dolayısıyla aslında memleketin bu gündemindeki olan tok TOKİ mantığı... Aslında çok modernist bir planlamacı bir zihniyet. Evet. Yani sorun da belki onun alternatifi olmadı. Şimdi Mersin'den bakınca TOKİ'nin yaptığı sosyal konutları eleştirelim eyvallah. Da hani bunun TOKİ gelmeden önceki kenti de biliyoruz. Hani lojmanları da biliyoruz. Efendim işte bu müteahhit yapılaşmasını Hı. ve buna, buna çanak tutan ya da izin veren. E, e, belediye e, planlamacılığını da biliyoruz. Dolayısıyla orada belki de tam da kamusallığı inşa etmeden, <gülüyor> o kamusal alanın üzerine e, düşünmeden sadece bir teknik uğraş olarak planlamaya başvurduğumuzda aslında çok da Toki'den farkımız kalmıyor Olmuyor. belki de. Yani işte o müzakereci he. yaklaşımı getirmemiz gerekiyor. Ama orada da e, aynen e, işte Habermas'ın söylemsel kamu modelinde olduğu gibi ideal konuşma i̇şte, biçimini he. yakalayamıyoruz. Evet, çünkü çünkü. E, dediğim gibi yani burada çok ciddi bir çıkar çatışması Tam. var ve e, aktörler arasındaki o ideal konuşmayı e, gerçekleştirmek e, çok evet. zor. Yani e, çünkü iktidar... E, Elinde bulunduran e, Finansı elinde bulunduran e, Bilgiyi elinde bulunduran Farklı gruplar var bu işin içinde evet. e, Ve dolayısıyla Hiçbir zaman o ideal ve eşit e, Konuşmayı yakalayamıyoruz Biz yani o uzlaşıyı ...sağlamak çok güç. Evet, dinlemeye ve kararımızı değiştirmeye hazır bir şekilde... ...diyaloğa girmiyoruz, diyaloğa girdiğimizde... ...yani evet. kahramanlar ve hainlerin... ...arasında seçim yaptığımız... Evet, ...neyse bu, bunu devam ettirebiliriz de... ...bir ara verelim, hani bunların... ...özellikle liman kentleri özelinde bu... ...kamusallığı tartışmaya geçmeden önce... ...bize e, ne getirdin... Ne, ne, e, ...ne ikram ediyorsun... ...şarkı olarak ne dinletiyorsun? E, Enrico Caruso'dan... ...Santa Lucia. Evet Santalüciye dinliyoruz. Olmalar <Gülüyor> Santa Lucia'yı dinledikten o kulaklarımızdaki güzel e, tattan, e, tatla birlikte bu kamusal olanlardan liman kentlerine gelelim istiyorum. Nedir liman kenti öncelikle? Hani her limanı olan kentten mi bahsediyoruz? Deniz kıyısındaki her kentten mi bahsediyoruz? Nedir bu liman kentlerini ayrık Yani aslında e, liman kenti... E... ...kavramsallaştırmasında bence iki farklı e, şey var. Bir, e, limanı olan kent, bir de gerçekten liman kenti. He. Yani Mersin mesela e, bence limanı olan bir kent. E, 1960'tan sonra. E, bu iki işlevin, e, yani kent ve limanın e, birlikte çalıştığı kenti aslında e, liman kenti demek gerek. Yani bu e, kavramı hak eden kent aslında e, limanı kentten kopuk olmayan, e, denizle ilişkisini sağlıklı bir şekilde kurmuş kent. E, tabii aslında bütün uygarlık medeniyet limanlarda başlamış. yani Çünkü denizle e, ancak erişim sağlanmış başka medeniyetlere, başka kültürlere ve... Akdeniz tabi bunun beşiği özellikle işte Mezopotamya ve Mısır, Akdeniz'in güney ve doğu kıyıları ilk uygarlık yerleşimlerinin olduğu yerler. Dolayısıyla Akdeniz aslında ve medeniyet biraz daha doğuda yeşermiş diyebiliriz ve bu dönemde yani 19. yüzyıla kadar aslında Akdeniz etkin bir mekan ve Biraz önce bahsettiğimiz ilişkisel bir mekan. E, çünkü oradaki e, yerleşimler ve kültür e, sürekli bir e, hareket ve etkileşimle yoğrulmuş. Dolayısıyla tamamen ilişkisel bir mekan. E, yani o ilişkilerle e, şekillenmiş. E, dimanlar, liman kentlerin hiyerarşisi ona göre belirlenmiş. E, tabii bunda üretim çok etkili e, ve dolayısıyla ticaret... Ee, tabii üretim ve ticaret de, e, bir de deniz ulaşımı, e, kültürlerin sürekli birbiriyle etkileşim halinde olmasını e, ve Akdeniz'in de ilişkisel bir mekan olmasını sağlamış. E, ama 19. yüzyıldan sonra sanayi devrimiyle beraber e, Akdeniz'e de aslında batının gölgesi düşüyor. E, çünkü daha önce hep e, doğudan aldığı e, kültürü, medeniyeti... ...artık Batı kendi üretmeye başlıyor. Yani sanayi devrimiyle beraber bu üretim canlanıyor ve artık Doğu'ya onu ithal etmeye başlıyor. Dolayısıyla 19. yüzyıldan sonra Akdeniz aslında edilgen bir alan haline geliyor. En azından Doğu Akdeniz. Yani o ilişkisellik şunu mu anlamamız lazım? Daha önce 19. yüzyılda kadar süren ilişkisellik artık bir, yani bir bulvar gibi düşünelim gidiş geliş olan yer artık tek yönlü... Yani Batı'nın Doğu'ya Hı -hı. bir şeyleri öğrettiği, o beyaz adamın öğrettiği bir yapıyı mı Aslında 19. yüzyıldan önce de e, tek yönlü değil, 19. yüzyıldan sonra da tek yönlü değil bence yine Hı -hı. de. E, sadece şey farkı var, e, hangisi, hangi taraf ön planda, yani Hı -hı. Doğu mu Batı mı? Anladım. E, yani o romanın ayrılışından itibaren aslında o süreç başlıyor ve 19. yüzyılda da Doruk noktaya ulaşıyor. Yani artık batıdan doğuya daha yönlendirici bir etki var. Ama yine karşılıklı bir etkileşim var. Yani ilişkisel mekanı hala kaybetmiş değil Akdeniz. O zaman tek yönlü değil de tırmanma şeridi gibi. Yani iki şerit evet, gidiş tek, evet. ki, tek ki. Çıkan ve inen evet. yönler değiş, değişmiş evet. durumda. Yani ilişkisel mekan şey, özelliğini kaybetmiş değil hala da. Hı hı. Kaybetmediği için bugün bir Akdeniz kültüründen işte... Ee, yaşam biçimiyle, yemeğiyle, coğrafyasıyla, iklimiyle bahsedebiliyoruz. Yani hala o bütünlüğü aslında bir anlamda koruyor. Sadece etkileşimin yönü e, hı hı. biraz değişiyor. Ee, Mersin de bu liman kentlerinden biri Akdeniz'deki Doğu Akdeniz'deki e, Doğu Akdeniz'deki liman kentlerinin kaderi aslında 19. yüzyılda önemli bir şekilde değişiyor. Ee, çünkü e, İngiltere deniz ulaşımında ve deniz ticaretinde çok etkin bir hale geliyor. Ve kendi sanayisi için, ekonomisi için aslında ucuz ham madde arıyor ve yeni pazar arıyor. Ve gözünü tabii ilk çevirdiği yer Doğusu ve Akdeniz. Dolayısıyla en hızlı ulaşabildiği bu sermayenin, kapitalizmin ilk ulaştığı yerlerde liman kentleri oluyor. Dolayısıyla orada iç kesimlere göre farklı bir kurguyla kentler gelişmeye başlıyor. Yani bizim biraz önce bahsettiğimiz bu ilişkisel mekan aslında Orta Çağ kentinde de var. Orta Çağ kentinde de işte bu değişen paradigmalarla önce mutlak mekana dönüşüyor ilişkisel mekan. Bu planlı müdahalelerle, modernizmle beraber ve işte kapsamlı planlamayla beraber... Ondan sonra tekrar şimdi onlar e, geriye döndürüyorlar ve tekrar ilişkisel bir mekana doğru gitmeye çalışıyorlar. Ama liman kentleri bu süreci biraz daha geriden takip ediyor. Çünkü e, e, yönetsel erkin e, çok fazla müdahale etmediği bir anlamda e, gelir kapısı olarak gördüğü ve e, bir takım serbestlikler tanıdığı e, ticari ilişkilerde dünya ile kurduğu ilişkilerde Deniz aşırı ilişkilerde serbestler tanıdığı Kentler buralar Dolayısıyla hmm. e, mekana müdahalede Aslında e, iç kesimlerdeki Kentlere göre biraz daha Geriden geliyor Dolayısıyla o ilişkisel Mekan karakterini e, Daha uzun süre koruyor hmm. Liman kentleri Çünkü e, yani şimdi şeyi düşünüyorum Sen anlatırken aslında e, Bu ilişkisellik ne bileyim İç Anadolu'da bu İpek yolu ya da baharat yolu boyunca dizilen kervansaraylarda da bir ilişkisellik var. Hani hı hı. ticaret olarak baktığımızda ama buradaki ilişkiselliğin konusu ya da muhatabı olan e, aktörler daha homojen. Ama liman kentleri çok daha heterojen, evet. farklı e, efendim... ...farklı gemiciler, gemiler, farklı... ...levanten dediğimiz hı hı. bir şey... ...sadece liman kentlerine özgü değil mi... ...öncelikli olarak. Evet, evet. Ve yani Mersin'i bile düşünürsek ...Mersin'de işte... ...bu farklı ülkelerin konsoloslukları var... ...daha on dokuzuncu yüzyılın... E, ...şeyinde, ikinci yarısında... E, mezarlı hep anlatırız... ...ciddi bir... ...burada e, farklı kitlelerin oluşturduğu... ...orada olmayan bir ilişkisellik var... ...ve yani yine Habermas... Ee, i̇şte Habermas'tan yola çıkıyoruz ama mesela kamusal alanda bence önemli bir e, diğer e, teorisyen Richard Sennett'in yabancı meyfumu. Yani aslında kamusal alanı yabancıyla karşılaşabildiğiniz e, ortam olarak. Şey evet. Tam da bu liman kentlerinde bu yabancıyla karşı karşıya gelme ve ona aslında belki de alışma. ...Liman kentinde çok daha yoğun. Evet, evet. Yani e, aslında... ...yani tezin çıkış noktası da oydu. Yani... E, ...çünkü... E... Yani bir demokrasi kültüründen bahsedebilir miyiz bilmiyorum ama bir burjuva kamusallığından rahatlıkla bahsedebileceğimiz bir yer liman kenti dediğimiz şey. Çünkü dediğin gibi çok farklı uluslardan, kimliklerden, inançlardan insanlar liman kentinde bir arada yaşıyorlar. Ve onların ortak uzlaşı noktası da çıkar noktası da aslında ticaret. Yani kapitalizm üzerinden bir sınıfsal bir durumları var ve orada... Ticaret üzerinden bir uzlaşıyı kendi aralarında kurmak zorundalar. Çünkü para kazanmak zorundalar. Bunun içinde aslında kentsel mekana ilk müdahale edenler de onlar oluyor. Yani 19. yüzyılda işte en azından Osmanlı coğrafyasındaki liman kentleri için bunu söylemek mümkün. Tam o modernleşme döneminde yani Osmanlı'nın dünya ekonomik sistemine eklemlenme sürecinde liman ne tanınan Serbestliler var ticaret anlaşmaları var ve orada gayrimüslimler bir arada e, çok fazla Osmanlı merkezi yönetimi oraya müdahale etmiyor e, onları serbest bırakıyor çünkü ciddi para getiren yerler bunlar İzmir öyle işte e, Haifa, Beyrut İskenderiye bunların hepsi e, kıyıda önemli liman kentleri Dolayısıyla orada kamusal mekanda aslında onlar bir araya geliyorlar. Yani ve bu kamusal mekanda da kendileri üretiyorlar. Yani e, temsilin mekanını aslında <gülüyor> üretiyorlar. E, kendilerini ifade ettikleri, e, toplumsal olarak kendilerini yeniden ürettikleri, bireysel olarak yabancılarla karşılaştıkları bir mekan üretiyorlar, üretmek zorundalar. Ve buraya ilişkin tüm yatırımları da aslında onlar yönlendiriyor, yönetiyor. Ve kentsel mekanı da şekillendiriyorlar. Dolayısıyla tamamen sivil aslında, yönetsel erkin müdahil olmadığı, ki bunu aslında Mersin'de çok görüyoruz, yaptığımız araştırmalarda Mersin'den merkezi hükümete giden, ...çok sayıda dilekçe var. İşte konsoloslukların gönderdikleri dilekçeler, gayrimüslim tüccarların gönderdikleri. Ve hepsi e, işte biz buraya iskele yapmak istiyoruz. E, limanla istasyon e, istasyon arasında bir hat e, yapmak istiyoruz. demiryolu, yolda raylı bir sistem kurmak istiyoruz. Çünkü bir an önce e, işte o malı aktarmak durumunda. Yani kendi ticari çıkarları için en azından... Dolayısıyla aslında mer ve merkez hükümetten de herhangi bir destek çok Hı -hı. gelmediğini görüyoruz. En azından Mersin örneğinde. Yani biraz onları bağımsız evet. bırakıyor. Dolayısıyla onlar kendi e kamusal mekanlarında kendileri kuruyorlar. Bu dediğin çok önemli. Yani Mersin'e baktığımızda geçen bir tartışmada da onu, bir, bir, bir toplantıda da onu tartıştık. Mersin'de, Türkiye'de belki de bu ölçekte bir il, il, il illeri bir araya getirirsek kamu yatırımına en çok en az alan kentlerden biri yani baktığımızda bir Sümerbank fabrikası bir tekel fabrikası bir şeker fabrikası bir hiçbir böyle büyük kamusal yatırım yok. Yani ve dolayısıyla bu belki de bu dediğin zaten burası kendi yağında kavrulan e, ve kendi öznelliği içinde bir şeyler yapmaya evet. çalışan Şimdi limanla ilgili, Mersin Limanı'nın inşaat süreciyle ilgili bir çalışma yapıyoruz bir arkadaşımla beraber. Bir makale hazırladık, bitti. Orada şunu gördük. Mersin, İzmir'den sonra ikinci İstanbul, İzmir ve üçüncü çoğu zaman da İzmir'le yarışan bir liman. Aslında İzmir'den o kapitalizm ve birikim süreçleri açısından 200 yıl geriden gelmesine rağmen yani İzmir'i e 17. yüzyılda yaşamaya başlıyor Mersin'in yaşadığı sürece. Mersin 19. yüzyılda başlıyor. Buna rağmen çok hızlı bir şekilde arayı kapatmış bir şehir. Ama mesela limanın inşası için 1890'dan itibaren yazışmalar başlıyor. Ama ancak 1960'ta inşa ediliyor. Bunun için bütçe ayrılıyor. İşte tek parti döneminde de sonrasında da Demokrat Parti döneminde de ama bir türlü hayata geçmiyor, çünkü e, bu nedenle yani hı hı. ben de öyle açıklıyorum, e, burası zaten kendi kendini idare eden, döndüren e, bir liman e, ve yatırımları da işte bu tüccarlar zaten bir şekilde yapıyorlar, e, öncelik sıralamasında gelmiyor. Yani e, işte içerideki bir Adana'ya ne bileyim Tarsus'a yapılan bir yatırım, Antep'e yapılan bir yatırım Mersin'e gelmiyor, daha sonra geliyor. Çünkü biraz daha özerk ve bağımsız bir durumu var. Yani iç kesimlerdeki kentlere Hı -hı. göre. Ama İzmir'e bile yapılıyor değil mi bu? Yani İzmir bile göreci. Gerçi tabii 200 yıl geriden evet, geliyor diyorsun. Evet. Çok daha eskiden biri gelen evet. bir yapısı var. Orada bir farklılık oluyor gerçekten ve bu ilişkisellik belki de farklı. Şimdi düşünüyorum hani liman bugün için hani 2014 yılında bir Mersin için kapalı bir. ...ya yani erişilmez ve etkilerini görmedim. Hani ben sokakta böyle yabancı denizciler... ...görüyor değilim evet. ya da böyle bu ticaretle uğraşan. O ilişkis ilişkisellik mirası ama başka bir başka bir şekilde yaşıyor herhalde. Yani sadece bir siyaset bilimci olarak baktığımda... ...bütün bu hani siyasal yelpazede bile bu kadar... Bir parti BDP'li olacak bir belediye bir yanındaki belediye MHP'li olacak onun yanında CHP'li olacak işte ilk genelinde merkezi hükümet birinci olacak o ilişkisellik başka bir şekilde devam ediyor belki de yani normal normal koşullar altında böyle anlatınca insanların e, e, her an patlamaya hazır bir bomba olarak tasvir edilir ya ve patlamıyor patlama yaşanının sebebi de aslında bu belki de bu şey olabilir mi liman kentinin mirası yani aslında ilişkisellik devam etmiyor bence e, kompartmanlar hmm. halinde o e, gruplar yaşıyor e, yani biz e, e, ulus devlet aslında e, bu liman kentlerine e, doğrudan giriyor e, ve bütün hepsinin kaderi de o ...ikinci aşamada öyle değişiyor. Yani 19. yüzyılda bir değişiyor. E, Ulus devlet projesiyle ikinci bir değişim yaşıyor. E... Dur, bu bu çok önemli. Bunu böyle bu bu tartışmaya <gülüyor> tamam, bir, bir arada vermeyelim. E, arada a, ara vermeyelim. Bir, bir bir bir şey daha dinletirsen bize. Sonra bir nefeste derin bir nefeste. Sonra son tartışmamızın peki, bu aşamasına gideriz. Frank Sinatra'dan Moon River'ı dinleyelim. Moon River'ı dinleyelim. <gülüyor> Crossing you in style someday old oh, the dream maker You heartbreaker Wherever you a lot of world to see we're after the same Old, friends. the world There's such a lot of world to see We're after the same go friend Evet Moon River'ı da dinledikten sonra... ...tam senin sözünü balla kesmiş <gülüyor> olayım... <gülüyor> ...Frank Sinatra ile kesmiş olayım... ...tam <gülüyor> evet. da o liman kentlerinde özellikle... ...belki Türkiye ve Mersin özelliğinde... ...ulus devletin... ...yarattığı dönüşümü konuşuyor... ...yazmıştık, konuşa evet, yazmıştık. Evet. Ee, yani ikinci önemli değişim hakikaten... ...ulus devletleşme süreci... E, ...liman kentleri için... E, ...çünkü yani ulus devletleşme... ...sürecinde aslında... E, e, Ulus devlet ideolojisi, ideolojisi kendi e, milletini e, ve aynı zamanda kendi mekanını e, yani sınırları ulus devlet olan e, homojen bir mekanı yaratmayı hedefliyor. E, bu tabi liman kentinin çatırdaması anlamına geliyor. Çünkü Hı -hı. orada e, çok farklı e, uluslar bir arada yaşıyor. E, tamamen sivil bir gövde oluşturarak bir arada yaşıyor ve işte biraz önce söylediğimiz e, o sivil kamusal mekanı üretmiş olarak yaşıyor. ...kendiliğinden o ilişkiler çerçevesinde işte meydanlarını üretmiş, parklarını üretmiş kentler bunlar. Halbuki ulus devlet homojen bir şey yaratma, yani toplumsal olarak da mekansal olarak da homojen bir şey yaratmayı hedefliyor. Yani yola Hı -hı. öyle çıkıyor. Dolayısıyla bu liman kentlerinde ciddi bir gerilime neden oluyor. Ama bana çok ilginç gelen şey şu... ...hem... E, ...bu ideoloji... E, ...kendi... E, ...homojen mekanını... ...yaratmaya çalışıyor... ...aynı zamanda liman kentlerinin... ...yani böyle bir çelişkili durum var liman kentleri ...ama aynı zamanda onun... ...liman kentinin sahip olduğu... ...potansiyellerin üzerine kuruyor... Ee. E, ...yine... E, ...yani o çelişkiyi aslında... ...kendi e, yönünde bir... ...avantaj olarak kullanıyor... E, ...yani hem böyle çelişkili... Hem de gerilimli bir ilişki var arasında. ya yani ulus-devletle liman kentinin. E, Mersin'e gelirsek, yani bunun hani Mersin'deki e, e, Türkçe karşılığı ne? E, Mersin'de o biraz önce bahsettiğimiz ilişkisel mekana en iyi örnek belki gümrük meydanı. E, gümrük meydanı neresi? E, eski Mersinler tabii ki bilecek ama e, bilmeyenler için şimdiki ulu çarşının caminin olduğu alan. İşte Mersin Oteli ve Ulu Camii arasındaki alan orada çünkü kentin ana iskelesi var. Deniz'le doğrudan ilişki kurduğu ana iskele. Çok sayıda iskele var ama o ana iskele olarak işlev yapıyor ve onun hemen gerisinde de bir ticaret meydanı var. Bütün ticari aktivitenin sürdüğü, işte e, restoranların, kafelerin e, olduğu, e, küçük küçük dükkanların olduğu e, canlı, her zaman canlı bir meydan var. Bir kamusal alan var, mekan var. E, bir ikincisi, e, kentin kurgusuna şöyle bir baktığımız zaman istasyon tarafında e, ticari işlevler, fonksiyonlar e, Gümrük Meydanı bunun odak noktası yani bir aslında görünümler alanı, bir buluşma alanı. E, oradan batıya doğru devam ettiğinizde Gümrük Meydanı biraz daha e, dış ticarete yönelik bir meydan. E, oradan biraz daha devam ettiğinizde kentin içindeki e, kullanımları kişilere yönelik daha küçük parekende ticaretin sürdüğü, dükkanların olduğu bir e, güzergah. Ondan sonra yavaş yavaş o sermaye birikimiyle yeni yeni oluşan konut alanları batıda, bugün Çamlıbel dediğimiz alana giderken, e, yani işinizden çıktınız, yürüyorsunuz e, ve eve gitmeden önce e, bir rekreatif faaliyet, bir sosyalleşme e, yaşıyorsunuz. Yani insanın günlük yaşama döngüsünde aslında e, bir durak. Orası da... E, Millet bahçesi olarak adlandırılan işte Güneş Sineması'yla, Tüccar Kulübü'yle, e, Toros Oteli'yle, Martı Lokantası'yla, e, Belediye Bahçesi'yle tamamen bir sosyal odak. Ondan sonra da konut alanları var. Dolayısıyla ikinci e, alanda, ikinci kamusal alanda e, bugün Kültür Merkezi ve onun çevresinde bulunan alan. Yani bu iki alanı üretmiş ee, ve işte biraz önce bahsettiğimiz ilişkisel bir şekilde kurmuş. Kendini orada yeniden üretiyor, ee, işte birbirini görüyor, etkileşiyor. Ee, tamamen sivil meydanlar bunlar, kamusal alanlar. Cumhuriyet ne yapıyor? Ee, geliyor ve e, ben ilk önce nerede görünmeliyim? Yani siyasi olarak e, mekanı biçimlendirmek temel hedeflerinden biri çünkü... E, Toplumsal yapıyı da o öyle biçimlendireceğini düşünüyor mekan üzerinden. Yani tamamen yapısalcı bir yaklaşımla. Yani oradaki karşılıklı etkileşimi düşünmüş, işte o kapsamlı planlamayla beraber mekana müdahale ediyor. Ve e, ilk yaptığı şey de e, kentin en görünür yerine bir vali konağı yapmak. E, ki orada bir gayrimüslim ailenin evi var o yıkılıyor. E, ve oraya bir e, vali konağı yapılıyor. Bugünkü vali konağı. 1930'lu yıllarda. Arkasından hemen yanına halk evini yapıyor. Ki o da toplumu biçimlendirmenin aslında mekandaki en somut yansıması. Ve o önündeki meydan artık millet bahçesinden Cumhuriyet Meydanı'na dönüşüyor. Gümrük Meydanı da aynı şekilde. Orayı da bir bağlamından koparıp, çünkü artık iskele yok... Yani ona ilişkisi, ilişkisel karakterini veren e, gümrük meydanı yok, iskele yok. E, orayı bir son e, mutlak mekan olarak bağlamından koparıp orası için bir proje hazırlıyor. Ve e, orayı da eski şeyinden koparıyor. E, i̇lişkisel karakterinden, temsilin mekanı olma karakterinden koparıyor. E, ve kimliksiz bir boşluk haline geliyor kentte. 70'li yıllarda yeni bir proje yapılıyor ve bugünkü şeklini alıyor. Dolayısıyla aslında geçmişten gelen yani liman kentinin kendiliğinden gelişen dokusundaki iki kamusal alanı alıp kullanıyor. Yani onun potansiyellerinin üzerine kuruyor. Ama kendinin bir görünüm alanı halinde. Yani orayı bir işte vali konağıyla halk eviyle e, siyasi iktidarın e, göründüğü e, bir alan haline getiriyor e, ve bu da oranın temsilin mekanından mekanın, mekanın temsiline, temsiline dönüşmesine oluyor. neden oluyor bu tabi belki de yani özellikle liman kentlerinde e, bu, bu, bu tezat bu çelişki çok daha net olarak gözüküyor evet. yani böyle bir ilişkisel kamusal olana sahip olan yerlerde e, sıfırdan yapınca Ankara'yı düşününce yani Ankara böyle işte bu tür e, e, halk evleri meydanların yani baştan sıfır yüzden tabula rasa olarak planlandığı için zaten onun organik olarak dönüşüm ama bunu böyle yapınca tabii işlemiyor ve belki de bunu sık sık e, birkaç yerde var bu aslında bütün gezi sürecinde mesela bizim ana toplanma mekanımız her ne kadar barış meydanı da olsa hani oraya git bilmediği için insanlar önce forumda toplanıldı bu bu çok önemli bir gösterge değil mi? Yani evet. insanların alışveriş merkezinden başka ilişkiselliği, ilişkisel kamusallığı evet. kuramadığı bir yer. Yani tabii e, yani bu ulus devlet ideolojisi aslında o şeyleri birer birer elimizden alıyor. Yani biz ona sahip çıkamıyoruz. Tabii ki Cumhuriyet Meydanı ve Halk Evi'ni e, yani biz onu dönüştürerek bugün kullanamaz mıyız? Kullanabiliriz. Yani böyle bir mekansal potansiyeli var ama ne yazık ki onu kullanmıyoruz. E, şu anda sadece işte resmi törenlerin e, yapıldığı ki artık onlar da kalmadı galiba Hı. bir alan haline gelmiş oluyor. Evet. Tabii yani çok ironik bu. Hani bir sürü yerde de yazıldı, söylendi. Ee, yani bir alışveriş merkezi yapımını protesto etmek için bir alışveriş merkezinin içinde bu toplanmak herhalde sadece bizim ülkemize has yani. bir şey olsa gerek. Ee, ama yani Habermas'ın söylediği o sivil gövdeyi kuramadığımız sürece onun bir mekanda da karşılığı olmayacak. Yani bu onun göstergesi aslında. Evet. Yani biz işte o belki Mersin'de kompartmanlar halinde yaşamamızın bir sonucu. Yani İstanbul'da mesela çok farklı kesimler bir şekilde birbirlerine değiyorlar. Değmek zorunda kalıyorlar. Kentsel mekanda. Ama belki biz burada çok değmeden yaşayabiliyoruz ve dolayısıyla... ...kimse birbirini o dönüştüremiyor. Yani herkes kendi hayat sınırları içerisinde Mersin'de yaşamını sürdürüyor. Hani o patlamamanın evet. nedeni de belki o. Dolayısıyla o sivil gövde oluşmadığı, kamusal gövde oluşmadığı sürece de... ...onun karşılığı olan, mekanda karşılığı olan bir yer yok. Yani çok komik bir şey. Ben doktora dersleri sırasında bir ödev hazırlarken... Kuzey Mersin'le ilgili bir çalışma yaptım Orayı sadece arabayla Kat edebiliyorsunuz Gezebiliyorsunuz ve Yani Göbekler taşıt meydanlarındaki Göbeklerin üzerine Üzerinde heykeller var Yani o kadar hani zavallı bir durum ki Hiçbir kamusal mekanımız yok O sanat eserlerini biz götürüp e, taşıt yollarının işte 35 metrelik yolların ortasındaki göbeklerde sergiliyoruz. Onu da arabamıza geçerken 3 saniye görüyoruz. Evet çok şey. Peki tam şey, sahil kenarına indiğinde mi? anlam Menderes bunu sık sık konuşuruz. Adnan Menderes tam tersi söylediğinin tam tersi çok uzun. Yani Türkiye'nin en uzun e, böyle e, rekreatif alanlarından biri. Orada bir ilişkisel kamusallık. ...hani Fenerbahçe kapısı, işte Mersin İman Yurdu Meydanı... ...orada gerçekten de çok... ...şimdi bu mesela başbakanın miting yaptığı bu yeni kapıdaki sahili doldurarak... Hmm. ...bir hani sadece orada işte yeni yeni bu her ne kadar hani tek ulus devlet... ...Kemalist ideoloji de olsa iktidarlar kendileri üretiyorlar bunu işte tamamen o... ...steril, miting yapacaksanız hmm. ne işiniz var Taksim'de... ...gelin hmm. şeyde yapın... ...bakın size gep geniş alan veriyorum... ...diye bir, bir, bir şey... ...dolayısıyla baktığında ilk, ilk birisi için... ...geçen birisi... ...bu anlam Menderes bulvarında... ...seyahat ederken ne kadar güzel... ...hani hmm. parklar, meydanlar diyebilir... ...öyle mi gerçekten? Yani öyle olması mümkün değil bence... ...çünkü e, yani mekanı... E, ...siz hazırlayıp her türlü şeyini düşünüp e, sunduğunuz zaman e, o e, toplumda bir karşılık bulmuyor. Evet. Yani mekan mekanın mutlaka bellekte de bir karşılığı olması gerekiyor. Yani oraya toplumsal bir anlam yüklenmiş olması gerekiyor. Neden Taksim Meydanı hani bu kadar önemli? Gezi Parkı bundan sonra neden bu kadar önemli? Ya da Ankara'da Kızılay Meydanı evet. neden önemli? E, yani aslında e, ...iktidarın e, bu kamusal mekan üzerinden kendi e, ideolojisini mekana nasıl kazıdığını da görüyoruz. Yani bütün o kamusal alanları, yani toplumsal bellekte karşılığı olan kamusal alanları... E, ...siz taşıt meydanına dönüştürürseniz bir, bir mesaj veriyorsunuz. Yani e, demokrasi istemiyorum, çoğulcu demokrasi istemiyorum, çok sessizlik istemiyorum. Siz eylemlerinizi ancak... E, benim gösterdiğim işte o mutlak mekanda yapabilirsiniz ki onun da yani toplumda bir karşılığı yok evet. yani hiçbir zaman da olmayacak çünkü mekan ancak öyle bir anlam ve derinlik ve boyut kazanabiliyor işte o alanları ortadan kaldırmakta aslında bir ideolojinin Tabii. yansıması ve çok enteresan yani Taksim Meydanı'nın yayalaştırma projesi arabalardan arındırılması ve şu anda mevcut haliyle konuşuyorum. Ee, ...tam tersine orayı o kamus arabaları çıkararak hani çok basit düşünecek olursak arabaların çıkması orasının yaya bölgesi olması... ...oranın bu işgiselliğini arttırıcı bir faktör gibi düşünülebilecekken tam tersine orası bir çöle dönüşüyor. Çünkü hani aslında orada araba olması ve otobüs durağı olması bile oraya gitmemiz ve oradan geçmemiz için bir sebep. Yani iki arada hem böyle o ya böyle tamamen biraz önce senin Kuzey Mersin için söylediğin gibi transit bir anlam kazanıyor o sokak <gülüyor> ya da tam tersine böyle resmi bir ancak belli özel gün ve haftalarda gidildiği <gülüyor> gidilen bir, bir, bir şeye dönüşüyor ve ne yazık ki burada da hani ilginç olan da biraz önce derste de onu konuşuyorduk şimdi diyorum ki yani bu şimdi biz bu kaydı alırken daha yerel seçimler henüz yapılmamış bir tarihte 27 Mart'ta kaydediyoruz ve yani billboardlardaki bu büyük şehir veya ilçe belediye başkan adaylarının partilerini ve isimlerini saklasak ve hangi billboard ilanının hangi partiye veya hangi siyasal düşünceye ait olduğunu bulmamız çok zor. Evet. Yani ve o bir o kamusallık e, bilinci bütün bu şeye rağmen gezinin e, ...mirasına rağmen çok fazla dönüşmüyor herhalde. Dönüşmüyor. Yani o yere özgülüğü hiçbir zaman... ...çünkü fark edemiyoruz biz. Yani işte o mekana karakterini veren yani Mersin'i İzmir'den ayıran, işte İzmir'i İskenderiye'den ayıran, hı hı. o kendine özgü nitelikleri fark etmediğimiz sürece, işte orayı mutlak mekan olarak gördüğümüz evet. sürece yani İzmir'e de aynı projeyi uygulayabiliriz. İşte Toki'nin yaptığı şey de o. Yani anıtsal bir meydan da yapabiliriz her yere. Evet. Yani onu da hani fotoğrafını koyarız ve evet. her, yere, her yere uygulanabilir o. Yani gördüğümüz o üç boyutlu canlandırmaların hepsini hiçbirisi bir bağlamın içine oturmuyor. Bağlamdan kopuk e, projeler. En güzel projeyi yapabilirsiniz ama acaba Mersin'e uygun mu? İzmir'e uygun mu? Ankara'ya uygun mu? E, bu, bunu hiçbir şekilde tartışma noktasına ne yazık ki gelemiyoruz. Evet, çok enteresan değil mi? Yani Sadece stat özelinde düşünüyorum. Şimdi statın yerine ...bir alışveriş merkezi rezidans projesi vardı... ...bu geziden sonra bunu bütün partiler bir uzlaşısal olarak... ...orayı bir meydan düzenlemesine getirmeyi ve işte... ...Müftü Deresini bir e, Porsuk e, Eskişehir şeyi yapmayı düşünüyorlar... ...ama oysa sonuç itibariyle bu kamusallıktan baktığımızda... ...belki de orası böyle yapay olarak e, bağlamından kopuk... ...ya da toplumsal hafızadan kopuk olarak yapılmış bir rekreatif düzenleme bile... Çok da Kar şeyden bulmayacak. bulmayacak yani yani şeyi anlayamıyorum ben yani bu şehrin geçmişten gelen ve kamusallığı ürettiği alanlar var işte gümrük meydanı var hı hı. Ee, kültür merkezin önündeki işte eski eski adıyla millet bahçesi var ee, buralar buralar olmadı diyoruz biz buraları yaptık ama hani bunlar olmadı şimdi yeni bir tane yapalım. Ee, yani evet. stadı yıkalım yeni bir tane yapalım ee, Ama işte biraz önce söylediğimiz şey Onun toplumda bir karşılığı yok Halbuki biz bunları Bunlara sahibiz ee, Ama bunları neden yaşatamıyoruz Neden kullanamıyoruz Yani oraya uyguladığımız projeden dolayı mı Belki işte bir çöl etkisi yarattık Hani yaptığımız evet. projeden dolayı Ya da denizle ilişkisini kopardık ee, ne tür nedenlerle biz bunları şimdi kullanamıyoruz? Ve onlar duruyor hala orada, bir şey olmadı yani üzerinde bir yapı da yok, ee, işte Cumhuriyet Meydanı'nın şu anda. Ee, onu tekrar neden hayata döndüremiyoruz? Ee, tabii o, o da etrafındaki bir sürü kullanımla ilişkili. Ee... Ama işte şimdi yine sizin çalışmanızdan her yerde söylediğim o istasyondan Feneri e Mersin'de yani o oranın o olmaması, şimdi düşününce bir misafirimiz geldiğinde Mersin'de nereye götürebilirsin ki Mersin'e? Yani ancak işte ben sizin kitabı alarak istasyondan yürümeye başlayabilirim. Ama bunun şimdiki hani bir de böyle bu e, tarihi yarımadanın ee, ...yenilenmesi diye bir projeyle... ...tarihi yarımada kurtarılıyor... Hani, ...tam olarak... Işte, ...o yarımada nereye tekabül ediyor bilmiyorum ama... E, ...yine böyle bir takım butik otellerle... ...restorasyon çalışmalarıyla... ...böyle bir turistik vitrin yapılarak... ...belki... Hani bir kalp postal yaratılacak ama bu o insanları hani sen oradan adliye sarayına taşırsan orayı daha böyle e, çöküntü alanına mahkum ettiğin sürece orası gerçekten bu tür böyle palyatif ve e, noktasal müdahalelerle ne kadar canlanabilir? Yani işte o yine hala bizim e, kapsamlı planlama e, refleksimizle yürüttüğümüz hmm. bir şeyin sonucu. Yani hep çok tekrar ettim belki ama yine e, mutlak mekandan çıkış alan. Yani o, o bina orada bağlamıyla bizim hiçbir ilgimiz yok. Bu binayı ben alırım, restore ederim ve burası birdenbire hmm. canlıdır. Yani böyle bir şey mümkün değil. E, hmm. Yani çünkü o ilişkiselliği kurmak zorundayız. Yani istasyonla gümrük meydanı arasında nasıl bir ilişki var? Biz bunu ...bilmediğimiz sürece istediğimiz kadar oradaki yapıları alalım ve restore edelim. En iyi restorasyon projesini yapalım, hani bütün paramızı dökelim, kaldırımlar yapalım. Ama yani onun biz toplumsal bellekteki karşılığını, kullanım biçimlerini, dönüşümünü... ...incelemediğimiz sürece, anlamadığımız sürece o sadece bir resim olmaktan evet. öteye gitmeyecek. Bu mevzi imar planı gibi mevzi restorasyonu mevzi <gülüyor> evet. planlaması ve mevzi kamusallığı belki. Yani o sadece Noktası. bağlamından kopararak ...şey yapmak gerçekten de... ...ne yazık ki kenti böyle bir... E, ...yani bu, bu bir, bir, bir, bir sarmala dönüyor. Hani o ilişkiselliği... E, ...yapan mekanları... ...öne çıkarmadığımız sürece... ...dolayısıyla o ilişkisellik... ...ilişkisel niteliğimizi kaybettiğimiz sürece... ...bu mekanları daha da mahkum hale geliyoruz... ...ve içinden yani, kısır döngü olarak... Ama yayın. burada da tabii yerel yönetimlerin... ...bunu anlamasını ve... hani ...yapmasını beklemek de bence çok... E, çok doğru değil. Ee, yani bizim o işte kamusal mekan o yüzden çok önemli. Yani bizim o yönetimden, her şeyden bağımsız, e, tamamen sivil. Yani herkesin özgürce fikirlerini paylaşabileceği e, hem soyut anlamda hem somut anlamda mekana ihtiyacımız var evet. ki biz o tabandan yukarıya doğru talepleri e, sağlıklı bir şekilde kuralım ve baskıyı oluşturalım. İşte insan o kadar üzülüyor ki şimdi ben böyle bunları çok kafa yoran, çok düşünen hani böyle bunu bunları tartışmaktan keyif alan bir insanım ama bir yandan da ben de bir sitede oturuyorum. Hani bütün eleştiri gelip de ona sen ne haklı bunları söylüyorsun ki senin kendi kentle ilişkin ne? Hani bir sitede oturuyorsun. Başka bir sitede çalışıyorsun. Hani burası işte eee e, turnikeleriyle, e, e, kapılarıyla, duvarlarıyla başka bir site. Dolayısıyla gerçekten de o, o, o bu, bunu, bunu biz kendimiz yapamadığımız süreci işte o bir takım bir güvenlik duvarlarını e, mekansal ve psikolojik olarak e, yaptığımız sürece belki de buna biz de eee onay alıyoruz, ortak oluyoruz. Neyse burada e, ne yazık ki bitirelim en başında da konuştuk dilinden söz aldık. Ya bütün bunları ayrı a, a, a, derinlemesine inceleyeceği bir tartışacağı, kendisi e, ya da konuklarıyla birlikte e, tartışabileceği bir program sözü aldık ya da e, programı yapmadığı sürece bizim programımıza sık sık gelme <gülüyor> e, güvencesini alıyoruz kendisinden. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten ederim. Ee, hem okumak çalışmalarını tanık olmak büyük keyif seni böyle dinlemek de çok büyüktü Benim ee, büyük için de bir keyifti ee, yani dediğim gibi çok çok önemli bir iş yapıyorsunuz ee, hem bu kentin hem tarihine hem bir takım e, e, gölgede kalmış ya da saklı kalmış boyutlarını ortaya çıkaran çalışmalara imza atarak hem bireysel olarak e, e, bir e, ünlü çifti olarak ve e, merkezde evet, devamını diliyoruz e, ve çok teşekkür ediyoruz teşekkür sana zaman ayırdın bu evet. yoğunluğun içinde. Evet. Bir programın daha ne yazık ki sonuna geldik e, sayın dinleyiciler. Evet geldik gelmesine ama sen a, üç şarkı getirdik demiştin İstersen programı bir üçüncü şarkıyla bitirelim. Evet, evet, çok sevdiğim bir şarkı. Bye Bye Blackbird. Melody Gardot. Bye Bye Blackbird ile bitiriyoruz. Ee, burada yine emeğinin hakkını ödeyemeyeceğimiz kadere kadar çetin taşa teşekkür ediyoruz. <gülüyor> E, bu KKM programını Pazartesi sabahları 15 keçi, akşamları 9'da ve Cumartesi sabahları buçukta 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'ndan dinleyebilirsiniz Karasal yayında. Bunun haricinde internet yayınından, Üniversite Radyosu internet yayını veya e, elimizden geldiğince e, yayınlarımızı dijital, dijital e, sayfamıza da taşıyoruz bunun için. Facebook'ta Medya Kültür Kent sayfasını e, takip edebilir. Twitter'dan Medya yine ya da Gmail'den e-mail olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize iyi haftalar, esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın. Go, bye bye Where somebody waits for me Should be sweet, oh, so is he Bye-bye, blackbird No one seems to love or understand me All the hard luck stories they just have to me Make my bed and light the light I'll be coming home tonight Bye Bye Bayrakların hazırlayıp sunduğu Kekeme adlı programı dinlediniz.